Şerif Hüseyin Paşa'nın Birinci Beyannamesinin Tercümesi Tarihi iyi bilenler pek iyi anlar ki, İslam Birliğinin kuvvetlenmesi için, İslam amirlerinden ve hakimlerinden, devleti i Aliye-i Osmaniye'ye ilk olarak biat edenler, bağlananlar, Mekke-i Mükerreme emirleridir. Osmanlı sultanlarının Kitabullah ve Sünnet-i Resulullah'ı icra ve İslamiyete uymaktaki gayretleri ve bu uğurda vücutlarını feda etmeleri dolayısıyla, bu Arap emirleri, Osmanlılara her zaman sıkı bağlandılar. Hatta 1327, miladi 1909 senesinde, ben, Araplardan meydana gelen bir kuvvetle, Arapların üzerine yürüyerek, devlet ve Osmaniye'nin şerefini ve haysiyetini muhafaza için, ebhanın kuşatılmasını kaldırmaya çalıştım. Ertesi sene, aynı maksatla oğullarımdan birinin komandasında o hareketi icra eyledim. Herkesin bildiği gibi, bu büyük gayeden hiç ayrılmadım. İttihat ve terakki cemiyetinin ortaya çıkması ve devlet işlerini eline alması, ve temelinden bozuk olan idaresi, dahilde ve hariçte birçok karışıklıklara ve herkesin bildiği üzere birçok muharebelere sebebiyet vermiş, devletin azametini ve kuvvetini sarsmış, hele son harbe gereksiz atılmakla memleketi gayet tehlikeli bir hale sürüklemiştir. Bu acı durumu görmeyen, anlamayan yoktur, anlatmaya hacet kalmamıştır. Biz bütün ehli İslam'ın bu büyük İslam devletine olan bağlarının gevşemesini, üzülmelerini ve sıkılmalarını görmek istemiyoruz. Memleketimizin elimizde kalan parçasındaki Müslüman ve gayrimüslim vatandaşların idam edilerek zindanlarda çürütülerek ve yurtlarından sürülerek Osmanlı milletinin birliği bozulmuş, böylece halkın malına, canına emniyeti bırakılmamıştır. Bu son muharebeye katıldıktan sonra, mukaddes topraklarda bulunan ahalinin çektikleri sıkıntı, o kadar büyüktür ki, orta halli olanlar, evlerinin kapı ve pencerelerini ve bütün ihtiyaç eşyasını sattıktan sonra, damındaki tahtaları da satmayan mecbur olmuşlardır. İttihatçılar bu kadarla da kalmayarak, Saltanatı Seniyye-i ile bütün Müslümanların arasında yegâne bağ olan Kitabullah ve Sünnet-i Seniyye'yi bozmaya kalkışmışlar ve Saltanatı Seniyye'nin başkentinde Sadrazam, Şeyhülislam ve bütün vezirlerin ve senatörlerin gözü önünde yayınlanan İctihad Gazetesi peygamberimize çirkin yazılarıyla hakaret etmekten çekinmediği gibi Kimsenin ses çıkaramamasından yüz bularak Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini değiştirmeye dahi kalkışmış, miras bölümünü bildiren ayet-i kerime ile alay etmek küstahlığında bulunmuştur. Bu küstahça yazı ve yazarının Ziya Gökalp olduğu Faideli bilgiler kitabının "Doğruya inan, bölücüye aldanma" kısmında 197. sayfede bildirilmiştir. Bunlardan başka, İslamiyet'in beş esasından birini yıkmaya kalkışmışlardır. Şöyle ki, güya Rus ordusu karşısında harbeden askerlere benzemek üzere, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere ve Şam'da bulunan Müslüman askerlerinin, Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutmamalarını emretmişlerdir. Buna benzer birçok İslami esasları yıkmaktan ve Allahü Teala'nın yasak ettiği şeyleri yapmaktan, ve yaptırmaktan çekinmemişlerdir. Şevketli Yüce Sultanımızın, rahmetullahi aleyh, bütün haklarını elinden aldıkları gibi, saraya bir başkâtip seçmek, ve tayin etmek hakkını dahi, zat-ı şahaneden esirgemişlerdir. Osmanlı Sultanını, Müslümanların işlerine bakmak hakkından da mahrum ederek, kendi yaptıkları, ve dünyaya ilan eyledikleri anayasayı, kendileri çiğnemişlerdir. Osmanlı padişahını, anayasanın vermiş olduğu selahiyetlerden mahrum bırakmışlardır. Bütün Müslümanlar ve bütün yabancılar, bu alçak davranışları görmekte ve iğrenmektedirler. Böyle, İslamiyeti yıkıcı işler karşısında, şimdiye kadar hep anlamamazlıktan gelmemiz, iyiye yormamız, Müslümanlar arasına fitne ve ayrılık tohumları saçılmaması için olmuştur. Devlet-i Aliye-i Osmaniye'nin idaresi, Enver ve Cemal ve Talat Paşaların ellerinde kaldı sözünün, memleketin her tarafına yayılması boş yere değilmiş. Bunun ne demek olduğu, gün geçtikçe açığa kavuşmaktadır. İstediklerini yaparlar, dilediklerini yaptırırlar. Onların emirleri, Anayasanın kanunların üstündedir demek olduğunu herkes iyice anladı. Mekke Mahkeme-i Şeriyyesi kadısına gönderdikleri bir emirde hakim huzurunda şahadetlerin dinlenmesi ve hakim huzurunda yazılmayan teşkiyelerin kabul edilmemesi yazılıdır. Bu emir Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilen Müslümanlar arasında teşkiye yapılmasını ortadan kaldırmaktadır. Bunlardan başka meşhur İslam alimlerinden ve Arap vatandaşlarının büyüklerinden Emir Ömer el Cezayiri ve Emir Arif el Şehabi ve Şefik Bey ve el Müeyyet Şükrü Bey ve Aseni ve Abdülvehhab ve Tevfik Bey ve el Besat ve Abdülhamid Zeravi ve Abdülgani el Arisiiler ve bunlar gibi daha nice kıymetli ve faydalı kimseler mahkemesiz ve kanunsuz asılıyor, kurşuna diziliyor. Sarhoş iken, şuursuz iken verilen emirlerle birçok ocaklar söndürülüyor. Katı kalpli, taş yürekli diktatörlerin bile yapamayacağı bu cinayetlerde ufak bir mazeret bulsam bile, bunların geride kalan günahsız, masum ailelerinin, kadınlarının, çocuklarının yurtlarından, yuvalarından uzaklaştırılmasına, sürülmelerine, Böylece felaket üstüne felaket, musibet üstüne musibet çektirilmelerine ne mazeret gösterilebilir? Aile reislerinin her ne sebeple olursa olsun öldürülmeleri, zindanlarda çürütülmeleri, evlerini, evlatlarını cezalandırmaya kâfiyken bunları ayrıca sürüp inletmek hiçbir surette mantığa, adalete, insanlığa sığacak bir şey olmadığı meydandadır. En Am suresi 164. ayetinde mealen hiç kimse başkasının suçu ile cezalandırılmaz buyruldu. Adalet'e ışık tutan bu emir meydandayken ittihatçıların o canavarca hareketleri hangi formülü ile bağdaştırılabilir? Bu ikinci cinayeti de bir siyasi sebebe bağlayarak bir maddeye uydurabilsek bile. Aile reislerini kaybeden kadınların ve çocukların, mallarının, mülklerinin ellerinden alınmasına ne denilebilir? Haydi bu, en alçak hareketlerine de susalım. Milletin, memleketin selameti için, masumları, mazlumları korumak vazifemizi de ihmal edelim. Fakat, meşhur mücahid, kahraman emir, Abdülkadir Cezayirinin namusu u mücessem, iffetli ve şerefli kızının tahkir edilmesine, Haysiyet ve namusu ile oynanmasına ne sebep gösterilebilir? Oynatılacak, eğlenilecek bayağı kadınlar bulunamadı da, tarihin vesikalandırdığı Müslümanların gözbebeği, mübarek hanımların asaletine, şereflerine saldıranların düşünce ve hedeflerini anlamayacak kimse var mıdır? İttihatçıların kanun, ahlak İnsaf dışı taşkın ve şaşkın hareketlerinden herkesin bildiği birkaç faciayı yukarıda bildirdik. Bunları bütün insanlık alemine ve bütün imanlı kardeşlerime duyuruyorum. Okuyanlar, anlayanlar, vicdanlarından doğan hükmü vereceklerdir. Bu komitacıların, İslamiyeti nasıl anladıklarını ve işi nereye kadar götürmek istediklerini bildirmek için, bütün Müslümanların kalplerini sızlatan, çok alçak pek küstah bir davranışlarını da yazmadan geçemeyeceğim Mekke-i Mükerreme halkının canlarına ve namuslarına yapılan saldırıların durdurulması için hazırladıkları gösteri yürüyüşünde bir İttihatçı kumandanın emriyle Kalay Cihattan Müslümanların kıblesi ve müminlerin Kâbesi olan Beytullah üzerine atılan topların İki mermisinden birisi, Hacerül ül Esved Mukaddes taşına bir metre, ikincisi üç metre yakın yere isabet etmiştir. Kâbe-i Muazzama'yı örten, Sütre-i Şerife'de bu mermilerden ateş almıştır. Vatandaşlar, Kâbe-i Muazzama kapısını açarak ve üstüne çıkarak yangını söndürmek mecburiyetinde kalmışlardır. Bu sırada yangını gördükleri halde, Makami İbrahim, ve hanem i şerif mescidi üzerine sürekli topçu ateşi yapılmış, birkaç Müslümanın şehit olmasına sebep olmuşlardır. Halk, günlerce mescide girememiş, namaz kılınamamıştır. Müslümanların mescitlere ve Kâbe-i muazzamaya hürmet etmeleri ve tazim eylemeleri lazım iken, böyle hakaret ve tahrip etmeye kalkışan kimselerin, imanlarının ve düşüncelerinin nasıl olabileceğinin anlaşılmasını, bütün dünyadaki Müslümanlara bırakıyorum. İslam dininin ve bütün vatandaşlarımın geleceğini bu zihniyette ve bu inançta olan ittihatçıların elinde oyuncak olarak bırakamayız. Allahü Teala milletimizi gafil avlanmaktan muhafaza buyurdu. Hicaz Müslümanları şimdi kendi çalışmasıyla istiklalini kazanmış, bu yiğitler diyanına musallat olan. İttihatçı komitacılarından memleketi kurtarmaya karar vermiştir. Hiçbir dış ülkeyle anlaşmayarak ve böyle bir yardımı kabul etmeyerek, kendi iman kuvveti ve tarihte şanlı sahifeler bırakan kahramanlığı ile tam ve mutlak bir istiklale kavuşmuştur. Ehli İslam'ın üzerine musallat olan İttihatçı komitacılarının zulmü, işkencesi altında inleyen memleketlerden ayrılarak, Dini İslam'ı korumaktan ve kelime-i tevhid'i yükseltmekten ibaret olan mukaddes gayemize doğru ilerliyoruz. İslamiyete yakışan ve uygun olan her türlü fen bilgilerini öğreneceğiz. İleri sanayi kuracağız. Medeniyet yolunda can ile baş ile çalışacağız. Bütün İslam alemindeki din kardeşlerimizin vacibi vazifeyi ifa için olan bu hareketimizi kardeşçe destekleyeceklerini ve bu mukaddes cihadımızda bize yardımcı olacaklarını beklemekteyiz. Ellerimizi Rablerin Rabbi olan Yüce Allah'ımıza kaldırarak bize doğru yolu göstermesi ve bu yolda başarıya kavuşturması için onun Yüce Peygamberi hürmetine dua ve istirham ediyoruz. Onun yardımı her yalvarana yetişir ve yeter. O çok iyi yardım edicidir. 25 Şaban, sene 1334, 1916 Mekke-i Mükerreme emiri Şerif Hüseyin bin Ali